Merhaba Güven Bey. E, merhabalar. Merhaba. Ecehan merhaba. Evet bu hafta da gene devam ediyoruz açık bilinçte. Trolleybüs çalışması üzerinde epey de dinleyici ve dostlarımızdan da bu konuda yankı, eleştiri ve görüş aldık. Ve üzerinde konuşmaya evet. devam edeceğiz herhalde değil mi? edelim biraz daha çünkü aslında heyecanlı bir noktasında kalmıştık. Evet. Yani çalışmanın e, deneyin daha doğrusu sonuna kadar geldik fakat e, ne gösterdiğini bu deneyin e, tam e, pek konuşamamıştık. Birkaç e, bana da elektronik postayla falan e, sorular gelmiş. Mesela e, bir dinleyicimiz demiş ki... E, Bu gibi zor kararlar karşısında insanın bir ilke geliştirmesi lazım mesela ne bileyim kö düşün önüne başka birisini itmek söz konusu onun yerine kendi atlamalı insan filan şimdi doğru eğer burada soru ahlaki olarak böyle bir durumda ne yapmamız en doğrusu olur olsaydı bu tür sayiden bu tür şeylerle tartışıyor olmamız gerekirdi Ee, çalışmayı yapan insanların en azından e, derdi e, o değil. yani e, Çalışmanın ödünç alındığı yer felsefe literatüründe evet ahlak felsefesi ve e, bu gibi ahlaki açıdan açmazlarla karşılaştığımızda ne yapmamız lazım? Ee, ee, sorusuna cevap arıyor. Evet. Bu, vesile, bu vesileyle bir kez daha bir cümleyle özetleyebilir miyiz? Yine de ilk defa evet. duyanlar için e, yararlı olabileceği düşüncesiyle onu e, rica ediyorum. E, tabii ben de tam öyle yapacaktım. E, burada aslında e, bir modelden yola çıkıyoruz. Bir senaryodan, e, hipotetik bir e, senaryodan. Fakat daha sonra ikinci ve üçüncü e, başka senaryolar daha e, işin içine sokarak e, durumu daha karmaşık hale getiriyoruz. Evet. Ana senaryomuz herkesin çalışmaya katılan herkesin başladığı e, soru ve karşı karşıya açmaz. Şuydu e, tramvayda gidiyorsunuz bir tek siz varsınız frenleri kopmuş e, tramvayın yokuş aşağı gidiyor ve e, raylarda oynamakta olan 5 çocuğa çarpmak üzere e, varsayalım ki e, bu çocuklara çarparsa beşi birden ölecek. E, fakat e, bir çatala doğru yaklaşmaktasınız ve e, tramvayın direksiyonunu e, öbür tarafa doğru kırarsanız diğer yola girecek tramvay e, çocukları kurtarmış olacaksınız. Fakat bu yeni girdiğiniz yolda e, yine habersizce oynamakta olan kendi başına aynı yaşlarda tek bir çocuk olduğunu görüyorsunuz. E, bu çocuğun ölümüne sebep olacaksınız 5 e, çocuğu kurtarmak e, için. 3 senaryo buydu ve 5 çocuğun ölmesine göz yumup razı mı olursunuz yoksa müdahale edip bir çocuğun ölmesine sebep olup 5 çocuğu kurtarır mısınız soruyor. ben bunu ilk okuduğumda benim cevabım eee yani 5 çocuk öleceğine bir çocuk tabii ki o zaman müdahale ederim diye iki hafta önceki ilk açık şey yaptığımız, anlattığımız programda e, sizlerin de e, cevabı buydu. E, bu çalışmaya katılan hemen herkesin de aslında cevabı e, genellikle bu oluyor. Evet. Yani beş kişi öleceğine bir kişi ölsün. E, bir tür e, ehveni yani şerri, yani. şerri evet. bulma konusunda bir akıl yürütme ve burada e, bana yanlış gözüken bir şey de yok. Fakat şeyi yapan insanlar bu çalışmayı yapan kişilerin aslında derdi ahlaki olarak hangisi doğru değil başka bir şey göstermek göstermeye çalıştıkları şey şu bu tür durumlarla karşılaştığımızda cevap vermeye karar vermeye bir yargı oluşturmaya çalışırken yalnızca akıl yürüterek doğru cevaba varmamız beklenir iken Böyle yapmıyoruz. işin içine başka duygusal değişkenler de giriyor ve aslında birbiriyle çelişen kararlara doğru yol alıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyorlardı. Evet. Bunu da şöyle gösteriyorlar. Şimdi bu birinci senaryo cevap verdik. Beş kişi öleceğine bir kişi ölsün dedik. Hemen ikinci bir senaryo karşımıza çıkartıyorlar. Orada... Yine tramvay e, yokuş aşağı gidiyor. Beş çocuğa çarpacak, öldürecek. E, biz fakat tramvayın içinde değiliz. E, kenarda bekliyoruz. Bunu görüyoruz tramvayın gelmekte olduğunu. Yanımızda da e, ayakta durmakta olan böyle dev gibi kocaman cüsseli bir insan var. Ve aklımıza şu fikir geliyor. Biz bu adamı içsek rayların üstüne tramvay buna çarpsa. Varsayalım ki de öyle sayiden itebileceğiz ve ettiğimiz zaman adama çarpacak, duracak. Çocukları kurtaymış olacağız, beş çocuğu ama bu bir adam e, ölmüş olacak. E, burada ne yapardık diye soruyoruz. Burada da e, bir sürü insan, e, şimdi yani evet tabii bu e, hoş bir şey değil, kolay bir şey de değil adamı itecek. Resmen burada cinayet, e, işle. bir, cinayet işlemek e, durumuyla karşı karşıyayız. Öte yandan beş çocuğu kurtarma e, durumu, ihtimali ağır basabiliyor. Peki iteriz adamı e, diyor e, bazı insanlar. Bazıları ise bu noktada vazgeçip e, bir dakika öyle ben itemem e, kimseyi dokunmam e, tramvay e, işte yani işler olacağına e, varsın o zaman mecburen evet, Geçen hafta e, ben de buna e, E, şişman adamı iterek e, durdurma seçeneğini tercih ettiğimde bir e, yakın dostlarımızdan ve dinleyicilerimizden Osman'da e, sen ne dediğinin farkında mısın? Ağzından çıkanı <gülüyor> kulağın işitiyor mu? Cinayet işliyorsun dedi. Peki pişman mısınız? E, hayır. Hala ben de yani... <gülüyor> Yani şöyle bir şey çünkü sizin söylediğiniz önemli bir nokta da vardı. Yani deneyi hazırlayanların da ağzından da nakledilebilecek bir şey. Yani aslında ikisi arasında bir fark yok ki. Sadece fiili olarak yapmış oluyorsunuz yoksa cinayetse cinayet yani. Evet yani doğru birinci senaryoda. E, tramvayın yolunu değiştirerek e, çocuğa çarpıp özlediğiniz zaman evet. cinayet işlememiş değilsiniz. Evet. Bile bile aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir tek metot burada değişiyor. Evet. Tam da çalışmanın e, şeyi bu zaten e, merkezi. E, siz geçen hafta peki terdim adamı dediniz ama hani böyle <gülüyor> çok da içinize sinmeyerek evet. demiş gibi. Çok helalde zor. E, evet. Evet. Böyle e, zorlanarak ama inadını sürdüren insanların inadını kırmak için daha da zor bir üçüncü evet, evet, bunu e, Çalışmayı yapanlar geliyorlar. E, işte savaş koşulları altında doktorsunuz. E, bomba patlamış beş küçük çocuk getiriyorlar önünüze e, ölmek üzere. Beşi de hepsi bir başka e, iç organı e, çalışmadığı için e, ölmek E, Durumu ile karşı karşıya e, Oradan kazara geçmekte olan Bir çocuğu kolundan yakalayıp Ameliyathaneye sokup öldürüp Kesip e, iç organlarını alıp Bu beş çocuğa dağıtarak Beş çocuğu öldürmeniz e, Pardon beş çocuğu Kurtarmanız diyelim Mümkün olsun evet. e, Bu böyle hiç mümkün olmayacak bir senaryo gibi de olsa Diyelim mümkün olsun e, Aynı açmazla karşı karşıyasınız yani müdahale ederek bir çocuğun ölümüne sebep oldunuz öldürdünüz hatta ama beş çocuğu kurtardınız bu durumda ne yapardınız diye bu sefer soruyoruz bu en zor insanların en zor e, bulduğu e, soru ya da açmaz e, burada hemen herkes fikrini değiştiriyor evet. ben öyle çocuğu kolundan tutup ameliyatı neye sokup e, öldürüp onu kesemezdim her ne olursa olsun geliyor ve aynı olmasına da rağmen evet evet yani birinci senaryodan üçüncü senaryoya geldiğimiz zaman aynı durumla karşı karşıya kaldığımız halde şey açısından ölenler kalanlar hesabı açısından çünkü ortada değişen şey yalnızca metot bir tanesinde E, tramvayı çocuğun üstüne sürerek öldürdük öbüründe adamı kendimiz ittik e, öbüründe de ameliyathaneye sokup e, çocuğu kestik e, bir tek metot farklı dolayısıyla yalnızca akıl yürüterek karar veriyor olsak birinci senaryoda ne diyorsak ikinci de de onu üçüncü de onu dememiz lazım evet ama üçüncü de e, doğrusunu isterseniz ben bile yani elimden gele, gelemeyeceğini düşündüğüm için böyle bir evet Şeyle, e, Cevap vermemiştiniz galiba Şimdi veriyorum Yapamazsınız Yapamazdım Yap, evet. Doğru olanın bu olduğunu düşünsem dahi Yapamazdım diyorum Can ne diyor Ben mi? Evet. Ben hala düşünüyorum bu konu hakkında <gülüyor> Kaçtı <gülüyor> Peki şimdi burada iki tane ilginç soru var Bir tanesi doğru olduğunu düşünsem bile yapamazdım Ee, niye yapamazsınız? Yani insan bazı durumlarda doğru olduğunu düşündüğü şeyi niye yapamıyor? Doğru olduğunu düşündüğü halde. Ee, bir bu. ikincisi de e, nedir? Yani insanın o sırada aklından e, neler geçiyor? Beyninde, sinir sisteminde neler oluyor da böyle ben bunu yapamazdım e, kararına varıyor? Bu çalışmayı yapan insanların baktığı soru bu ikinci soruydu. Ee, bu çalışma böyle bir e, aslında sonra bir dizi başka e, benzer çalışmaya sebep oldu, tetikledi. Ama e, orijinal çalışma e, bu Joshua Green e, dediğim e, önce e, felsefeci olup sonradan beyin bilimcisi olmuş olan evet. e, arkadaşımın çalışması 2001 senesinde yayınlanmıştı. Science dergisinde. E, çalışmanın adı da E, İngilizcesini okuyayım An fMRI investigation Of emotional engagement In moral judgment e, Yani ahlaki kararlar e, Verme durumunda e, Duygusal Angajmanımız hakkında Bir e, fonksiyonel görüntüleme beyin e, görüntüleme çalışması Diye herhalde çevrili e, Burada onların gösterdiği Şey şuydu Eee Şimdi duygusal angajman gerektirmeyen e, kararlar vermemiz gerektiği zaman bir problem çözürken falan mesela hep e, beynin bu prefrontal korteks denilen e, ve insanlarda en çok gelişmiş olan yaklaşık e, olarak alnımızın arka tarafında yer alan korteks e, alanında e, en çok aktivasyon oluyor. Oradaki mekanizmalar karar ...işte planlama... ...düşünme, akıl yürütme... ...böyle şeylerden onlar sorumlu... ...öyle düşünülüyor... E, ...fakat... E, ...birinci senaryodan... ...ikinciye, ikinciden üçüncüye doğru... hareket ettiğimiz zaman... E, ...beynin başka bölgelerinde... ...özellikle de amigdala denen bölgesinde... ...müthiş bir hareketlenme... E, ...gözleniyor... ...amigdala e, limbik sisteme ait... E, korteksin altında yer alan ve beynin daha evrimsel olarak eski zamanlarından kalma bir yapı. Böyle bir e, küçük bademcikler kümesi falan gibi belki düşünülebilir ve e, hemen bütün omurgalıların beyinlerinde yer alan bir yapı. Yani prefrontal korteks mesela bütün canlılarda yer alan bir şey değil evrimsel olarak daha yakın bir zamanda gelişmiş insanlarda. Halbuki amigdala çok eskiden beri var ve e, cinsel davranışları, e, agresyonu, korkuyu, e, duygusal angajman gerektiren durumlarda işin içine giren ve onları düzenli regüle eden bir merkez. E, biz birinci senaryodan ikiye ikiden üçe doğru gittikçe ve eee elimizi böyle kana bulaştıracak e, şeyler hayal etmek durumunda kaldıkça e, senaryolar yani e, tramvayın içindeyken tramvayın yönünü değiştirdik o sanki daha e, uzaktan e, yapılmış bir müdahale <gülüyor> gibi gözüküyor. Öbüründe halbuki adamı bayağı itiyoruz. İçiyoruz, yani. evet. Öbüründe çocuğu kolundan tutup ameliyathaneye sokuyoruz, kesiyoruz filan. E, böyle senaryolar bu, bu Tar ilerledikçe amiddala da müthiş e, aktivasyonlar görülüyor ve e, prefrontal korteksteki karar mekanizmalarını etki edecek şekilde çatışmalar oluyor beyinde e, bu çalışmanın gösterdiği buydu e, ve buradan şunu söylüyordu ya yani zor kararlar ve karşı karşıya kaldığımız zaman biz hani geleneksel olarak Belki rasyonel felsefecilerin mesela var varsaydığı şekilde işte şapkamızı önümüze koyarız, e, temel doğrulara bakarız, bu doğruları çarparız, toplarız, akıl yürütürüz, yeni doğrulara e, doğru e, ilerleriz. E, bu akıl yürütmeler, enferanslar falan sonucunda e, doğru olan karara, yargıya varırız, sessiz ha ben selamet e, yolumuza devam ederiz diye düşünüyorsanız aslında pek öyle olmuyor evet. diyor bu çalışma çünkü bakın size 3 senaryo var yani burada e, hepsinde de temel durum aynı yani edilgen bir şekilde e, bir şey yapmayarak seyirci kalarak beş çocuğun ölümüne göz yumduk mu yummalı mı yoksa etkin bir müdahaleyle bir çocuğun ölümüne sebep olup 5'ini kurtarmalı mı üçüncü de aynı durum Benzer durumlar, benzer kararlar gerektirir. Fakat biz e, kararımızdan dönüyoruz ve tam tersi yani burada ikili bir o mu bu mu ile karşı karşıya olduğumuzu da düşünürse tam tersi bir, bir karar e, e, savunurken buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla aslında bu akıl yürütme e, kısmına da özellikle bu ahlaki zor kararlarla karşı karşıya kaldığımızda O kadar güvenmemek lazım. En azından e, işin içinde başka değişkenlerin girdiğini ve e, durumun daha komplike hale geldiğini e, fark edelim. Bunun e, ayırdığında olalım falan. Ana fikri de buydu çalışmanın. Nitekim de öyle gibi yani biz de kendi kendimize bu şeyleri düşünürken e, sizler ve ben e, birinci senaryodan iki, ikinden üçe giderken bu zorlukları hissettik ve üçüncü senaryoda Can henüz kararını vermedi ama fikir değiştirmeye yakın olabilir. Ben değiştirmiş vaziyetteydim zaten Ömer Bey de öyle Evet ben de değiştirdiğimi itiraf ettim burada. Evet. Can sen değiştirmedin fikrini niye ya da değiştirmeye yatkın görüyorsun kendini diyebiliyorsun. Nedir sebebi? Güven Bey geçen haftada konuştuğumuz üzere yani aslında olay aynı. Yani ilk başta verdiğimiz cevabın yapısıyla e, ikinci aşamadaki durum ve üçüncü aşamadaki durumun aynı olduğunda hepimiz hemfikiriz. Ama ilk aşamadaki olayı daha farklı bir hikaye örgüsünde anlattık. İkinci aşamadaki daha farklı bir hikaye örgüsüydü. Üçüncü aşamadaki de yine farklı bir hikaye örgüsüydü. Yani evet. biraz da şey gibi gördüm ben bu durumu sanki. Yani edebiyat ortada şey aynı. E, temel yapı aynı fakat bunların süslenmesiyle beraber ortaya çıkan yapı farklılaşmaya başlıyor. Sırf bu yapı farklı oldu diye e, temeldeki düşünceden vazgeçmenin pek doğru olduğunu e, düşünmediğim için yani ahlaki değil de biraz bu yapısal durumla alakalı bir vazgeçmeme söz konusu bende. Yani olay aynı. Evet. Fakat sadece etrafındaki evet. detaylar farklı. Bu detaylar yüzünden de olaydan vazgeçmek birinci şeyden vazgeçmek açıkçası biraz daha üzerine düşünmem gereken bir şey olduğu için tekrardan düşünüyorum diyelim. Çok yuvarlak konuşmadım evet. değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Geçen hafta da aslında mesela ilginç bir şeye dikkat çekmiştiniz. İkiniz de bu tramvay giderken Ee, müdahale etmek e, hani bir şeyin doğal akışını bozuyor olmak değil çünkü bu zaten kurgulanmış bir durum evet. Dolayısıyla müdahale etmek te bir sakınca olmaz demiştiniz doğru yani bu, bunun karşıs ne olurdu işte her şey doğal akışında gidiyor başka tür bir senaryo olsun burada müdahale etmemek için belki bir ekstra fazladan bir e, sebep dağılımıydı. Bu üç senaryonun <gülüyor> üçünde de böyle doğal olmayan son derece kurgulanmış haller var. Evet. Öte taraftan da... tabii Ufak bir, ufak bir e, kendi kafamda yaptığım o karşılaştırmayı yapacağım. O maniveleyi çevirmek yani ilk denklemdeki maniveleyi çevirmek aslında olayın tam düşünülmesi gereken noktalardan biri. Yani noktası daha doğrusu. Çünkü o maniveleyi çevirmek aynı zamanda o bıçağı da elinize almak manasına geliyor. Aynı zamandaki o adamı Ryder'a itmek manasına geliyor. Yani iki tarafta da yaptığınız olayların işleyişi aynı. Fakat bunları yaparken ki kullandığınız temel yapı dışındaki o detaylar farklılaşıyor. Bu detaylar içinde temel yapıdan vazgeçmeye pek gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü o sonuçta yine tamam. bir kişi ve sonuçta yine beş kişi hayatta kalıyor. Evet, yani dolayısıyla e, metod farklılaşsa da sonuçta e, vardığımız yer aynıysa birinci senaryoda ne diyorsak ikinci de üçüncide de aynı şeyi demeliyiz. E, şimdi aslında bu doğru, ben de böyle düşünüyorum. Yani bir de, ikide, üçte aynı şeyi... Yapmak gerekir diye düşünüyorum Bu sebepten Benim şey konusunda fikrim değişti Ben kendi fikrimi de söylemiş olayım Ben birincisinde evet müdahale Ederdim deyip Üçüncüsüne gelince yok etmezdim Ve karar verince o zaman aslında Birde de etmemeliydim Ve karar verdim O gün bugündür bana Bunu soranlara peki Stranvaydasın ne yaparsın diye Bir şey yapmazdım cevabını veriyorum ama ben de Ömer Bey gibi ters taraftan fakat içim rahat olmadan evet, da bu içi cevabını rahat. veriyorum <gülüyor> Aynen peki bu psiki art dergisinde de yazdığınız vicdan bazen sızlar başlıklı yazı <gülüyor> konusunda da birkaç şey söyleme durumundayız o zaman yani hangi noktada vicdan giriyor işin içine senaryoya geldik. çocuk kolundan tutup ameliyathaneye sokar evet. mıyız gelince vallahi isterdim doğru olandı ama yapamazdım evet. dediniz. Ee, siz e, burada sanki bir şey fre, fren yaptırıyor insana. Ee, değil mi? Yani evet. doğru olduğunu bildiğimiz halde bunu bunu e, aklımızda zihnimizde canlandırmak bile aslında insana zor değil. Evet aynen öyle. Ee, Niye bu nereden yani bu, bu, bu zor gelmesi ya da bir şeyin böyle içsel bir şeyin bir frene basması e, düşünüp taşınıp karar verdiğimiz üstünde akıl yürütmeyle ulaştığımız bir şey gibi gözükmüyor. Çok daha derinlerden temelden ve e, belki düşüncenin kontrolü altında olmadan elimizde olmadan e, yani öbür türlü düşünmeye çalışsak bile e, şey yapamayacağımız değiştiremeyeceğimiz bir şekilde var olan başka bir şey var gibi düşüküyor. Ben buna işte çekirdek vicdan adı veriyordum. Bu, bu makalede o, o, o şekilde anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Ee, vicdan tabi çok katmanlı bir şey ve yalnızca böyle bir temel içgüdüyle falan alakalı bir şey değil. Üstünde e, e, akılla inşa ettiğimiz bir e, ...aracıları var, onların süzgecinden geçirerek değerlendirilen durumları falan. Fakat böyle en altta yatan e, bu gibi durumlarda bir fren işlevi gören e, bir şey var. E, bu troleibüs e, ya da tramvay çalışması bence bunu da biraz ortaya çıkartıyor... Ee, bir noktada bir şeyi biz öbür türlü yapmaya çalışsak da düşüncemizle aklımızla mantığımızla böyle yapmamız gerekir desek de bir şey içeriden gelip e, frene basıyor. Ee, ve frene basması aslında e, durumun e, kendisiyle alakalı olmaktan çok e, belki metoduyla ya da bizim ne şekilde bir angajman ...içinde kendimizi bulacağımızla alakalı bir şey. Benim bu e, vicdan yazımda da verdiğim örnek mesela e, Hiroşima'ya e, atılan bombaydı. E, Paul Tibbetts diye bir Amerikalı hmm. e, e, albay e, bu bombayı taşıyıp e, Japonya'ya yakın bir adanın üstündeki bir üstten havalanıyor... Gidiyor ve bir sabah saat 8'i çare geçe Hiroşima kentinin üstünde hesaplanmış bir şekilde bombayı bırakıyor. Bombayı bırakmasının neticesinde neredeyse bir anda 65 bin kişi ölüyor şehirde. 250 bin kişilik bir şehir. Daha fazlası da 100 bin kişiye yakın insan da ciddi olarak yaralanıyor. Bunların bir sürüsü daha sonra radyasyon etkisiyle kuşaklar boyu sürecek, çekiyor çekiyorlar falan. Ee, belki insanlık tarihinde tek bir hareketle en fazla acıya, ızdıraba, ölüme, yaralanmaya neden olmuş olan kişi e, Paul Tibitz bunu yaparken. Fakat daha sonra e, çeşitli verdiği röportajlar, yani uzun yıllar yaşıyor e, 90'lı yaşlarına kadar bu adam. 2007 yılında ancak ölüyor. Ve hep şey diyor, yani benim içim rahat, vicdanım rahat burada yapılması gereken bir şeydi. Çünkü işte Japonya teslim olmuyordu. Ee, savaş daha uzun sürse daha çok ölümler olacaktı falan. Yani işte bildiğimiz bir kısmı doğru, bir kısmı doğru bile olmayan aslında. Çünkü e, o noktada 6 Ağustos 1945 1945'de, Japonya aslında e, yenileceğini anlamış ve gizli bir takım diplomatik çalışmalar yürütmeye başlamış savaştan çekilmek için filan. E, her neyse bu, burada benim e, düşünce deneyi olarak sorduğum soru yazı da şuydu. Şimdi Poltabist bunu böyle e, bu insanları öldürmüş 65 bin kişiyi bir seferde de. E, ve de vicdanım rahat falan da diyor. Ne kadar vicdanı gerçekten rahat bilmiyorum ama e, bunu yapabilmiş. Ee, bu trolleybüş deneyinde olduğu gibi e, Durumu değiştirseydik Deseydik ki Poltobüs'e e, Şimdi sen seni indireceğiz aşağıya Hiroshima kentine e, 65 bin kişiyi öldürmen lazım Niye? Çünkü işte Japonya Pes etmiyor, savaş daha uzun sürecek Daha fazla insan ölecek filan Bu yani bize sunduğu Bütün nedenleri karşısına koyduk e, Bu sonuca Ulaşmak için 65 bin kişinin Ölmesi lazım ama Ee, bir bombayı aşağıya bırakacak uçaktan düğmeye basmak değil seni yapman gereken erkek bu insanları öldürmek teker teker bir kısmını yapacaksın öbürlerini yıkacaksın işte evet. e, filan bu, bu adam bunu yapamazdı diye düşünüyorum e, aynı bu çekirdek vicdan adını verdiğim el, frenin el freninin içsel temel bir üç güdü olarak neredeyse hareket eden bu frenin e, harekete geçmesiyle ya da e, gündeme gelmesiyle e, e, çekirdek vicdan bu tür bir şey. Şimdi bir sürü değişik ilginç senaryoda çekirdek vicdan ne şekilde e, alt edilebilir? Akıl yoluyla insan vicdanını susturabilir mi? Vicdan ne zaman sızlar, ne zaman sızlamaz? Bu, konuda, bu konularda bir sürü ilginç çalışma var. Bir tanesi e, Can'ın e, çok haftalar önce e, sözünü ettiği Stanley Milgram'ın e, Yale Üniversitesi'nde yapmış olduğu e, çalışma e, elektroşok ve işkence e, şeyinde e, çerçevesinde gidiyor Belki bunu gelecek hafta değerlendiriyor evet. çalışmaya bakarı çok ilginç psikoloji tarihinde yer alan evet, bir ona da bakarız Evet ve bir de benim aklımada şey geldi belki çok güncel bir bağlantı noktasından da bu drone denilen işte çok insansız hava araçlarıyla bir düğmeye basarak aslında orada Çoluk çocuk bir sürü Pakistanlı ya da Afganlı ya da işte başka tanımadığı görmediği insanları öldüren genç insanlar joystick başında. Onların da acaba bunu şimdi madalya da verildiği mesela evet. ortaya çıktı onlara. Evet. Hatta bizzat savaşanlardan daha da yüksek bir madalya verilmiş olduğunu da biraz da hafif şaşırarak öğrendik. Belki o konuyu da birazcık bu bağlamda değişme fırsatı buluruz şimdi süreyi. Tamam ben tamam. de aslında evet ağzınıza sağlık tam aynı şeyi düşünüyordum. Yani bu da mesele metodu değiştirdiğimiz zaman bazı suçları işlemek daha kolay hale geliyor bizden evet. daha uzakta bedensel olarak uzağımızda yani düğmeye basıyoruz ya da direksiyonu çeviriyoruz şimdi bu yeni teknolojiler özellikle bu yapay zeka teknolojileri savaş endüstrisinin içinde yer alan tam da buna evet. sebep oluyor yani Şimdi uçakta düğmeye basan pilot bile değiliz. Kendi başına uçan bir uçak var. Belki bunu işte Washington DC'de Amerika'da bir şeyden kontrol ediyoruz. Bir kontrol merkezinden. Hatta belki uçak kendi başına karar veriyor. Biz onu önceden öyle programlamışız. Bir sürü insanlar ölüyor. Bizim kılımız bile kıpırganıyor. Madalya bile alıyoruz. Madalya bile alıyoruz. Evet. Teknolojinin getirdiği bu mesafe yani... Biz ile öldürdüğümüz insanlar arasına girmiş olan başkalarına yaptırarak teknolojik araç gereçlere yaptırarak sağladığımız bu mesafe bence e, çok daha büyük suçlara ve kötülüklere e, çok daha e, iç rahatlığıyla yatkın olmamızı e, sağlıyor. Bu açıdan çok sakıncalı ve üstünde düşünülmesi gereken ahlaki açıdan <gülüyor> e, bir şey... E, e, Bundan da daha yapay zeka konularına giremedik. Giremedik ama ya yavaş yavaş. Oraya girebiliriz. Gireyim. Bunda mutlaka dik durumlar konusunu bir hafta işleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. hoşça kalın